Ağzı belli Kendisinden sonra biz kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. <gülüyor> sadece korkunç bir gürültü oldu. Onlar da hemen sönü verdiler. Ya hasraten alel ibad ma yetihim mir <gülüyor> resul illa kanu bihi istehziun Yazık okullara ki, kendilerine gelen her peygamberle sadece alay ediyorlardı. <gülüyor> Onlar görmüyorlar mı ki, biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik. Onlar artık kendilerine geri dönmezler. Ve <gülüyor> in muhbarun Onların hepsi de toplanınca huzurumuza getirileceklerdir. Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan hububat çıkardık onlar bu hububattan yerler ve cealna fiha cennetin min nahil wa a'nab wa fajjarna fiha min al-uyun li ya'kulu ma 'malat aydihim afala yashkurun biz meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yesinler diye orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. Aralarından ırmaklar fışkırttık. Onlar hala şükretmiyorlar mı? Sübhanellezî khalaqal ezvâce kulleha min mâ ve min enfusihim ve min mâ ya'lemûn. Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden çiftler yaratan Allah eksiklikten münezzehtir, çok yücedir. Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü soyup alırız. Onlarda. Hemen karanlık içinde kalırlar. Ve güneş, tajerilı müstakar illeha, dalikat qadirul Güneşte kendisi için kararlaştırılan bir zamana ve mekana doğru akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. وَالْقَمَرَ <Gülüyor> قَدَّرْنَاهُ Biz Ay'a da bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Nihayet o Urcun denilen eski ve eğri bir hurma dalı haline döndü. <Gülüyor> güneşin aya yetişmesi gerekmez gece de gündüzü geçemez hepsi de birer görüngede yüzerler وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْرُونَ وَخَلَقَنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ Onların soylarını dolu bir gemide taşımamız ve kendileri için onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamız da onlar için bir delildir. وَإِنَّ شَأْنُ فَلَا لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ Eğer biz dileseydik, onları suda boğardık. Onların imdadına gelecek olan da yoktur. Onlar kurtarılmazlar. مِنَّا وَمَتَاعًا Ancak tarafımızdan bir rahmet olması, ve belirli bir süreye kadar yaşamaları için onları bıraktık. <gülüyor> Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının ki size merhamet edilsin dendiği zaman yüz çevirdiler. وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ آيَةِمْ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Onlara Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çeviriyorlardı. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا <gülüyor> Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan Allah yolunda harcayın dendiği zaman İnkar edenler, iman edenlere, Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseyi biz mi yedireceğiz? Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içerisindesiniz derler. Onlar, eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bu azap vaadi ne zaman diyorlar? Onlar ancak korkunç bir gürültüye bakıyorlar. Onlar çekişip dururken o gürültü kendilerini yakalar. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً Artık ne bir vasiyette bulunmaya güç yetirebilirler, ne de ailelerinin yanına dönebilirler. وَنُفِخَ فِالصُورِ Sur'a üfürülünce onlar kabirlerinden kalkıp Rab'lerine doğru koşup giderler. قَالُوا يَا وَيْلَنَا O zaman eyvah bize bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı? İşte Rahman olan Allah'ın vaad ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemişlerler. İn <gülüyor> O ancak korkunç bir gürültüdür. Arkasından onlar hemen toplanır huzurumuza getirilirler. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ O gün hiç kimseye bir zulüm yapılmaz. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz. اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ ف۪ي شُغُلٍ فَاكِهُونَ Cennetlikler, o gün zevk ve eğlenceli bir meşguliyet içindedirler. Hum ve alal Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine yaslanmışlardır. Lehum ve lehum Orada onlar için meyveler ve kendileri için istedikleri her şey vardır. Selamun kavlem min Rabbin rahim. Çok merhametli olan Rab'den kendilerine bir de selam sözü vardır. Vemtazul yevme eyyuhel mugerimun. Allah günahkarlara der ki, Ey günahkarlar bugün siz bir tarafa ayrılın. Elem aahad ileykum ya bani adem alla taabudu'ş şeytan innehu lekum adu'm mubin ve eni'buduni haza sıratun mustakim Ey Adem oğulları ben size şeytana tapmayın çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır bana kulluk edin işte doğru yol budur diye emretmemiş miydim Walaqad adallam minkum cibillen kaseeran efem tekunu taqilun Şeytan sizden birçok nesiller saptırmıştı. O zaman düşünmüyor muydunuz? İşte size dünyadayken vaat edilen cehennem budur. İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ وَتُكَلِّمُنَا وَتَشْهَدُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ O gün biz onların ağızlarına mühürleriz. Kazandıkları şeyleri bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder. <gülüyor> Eğer biz dileseydik, onların gözlerini silip düzlerdik. Onlar yollarda koşuşurlardı. Fakat nasıl göreceklerdi? وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ وَلَا يَرْجِعُونَ. Eğer biz dileseydik, onların durdukları yerde şekillerini değiştirirdik. Artık ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ e <gülüyor> Biz kime uzun ömür verirsek onu yaratılışta baş aşağı çevirir, ihtiyarlatırız. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı? Ve ma allamnahu'ş-şi'ru ve ma yanbagile İn huve illa zikrun ve Kur'anun biz Peygamber'e şiir öğretmedik ve şiir ona yakışmaz. Onun getirdiği ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'andır. Bu Kur'an ona diri olanları uyarması ve kafirlere de azap sözünün hak olması için indirildi. E welem yero en ma halakana lehum mimma amilet eydina an'aman fehum malikun Onlar görmüyorlar mı ki biz kendileri için kudretimizin yaptıklarından hayvanlar yarattık artık onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَخُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yiyorlar. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبِ اَفَلَا يَشْكُرُونَ Kendileri için o hayvanlarda daha nice menfaatler, ve içecekler vardır. Hala şükretmiyorlar mı? <gülüyor> Onlar kendilerine yardım edilir zannıyla Allah'tan başka ilahlar edindiler. La yastat'ununa O ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta kendileri onlar için hazır bulunan askerlerdir. Fe la yahzunk kavluhum İnna na'lemu ma yusirruna ve ma yu'linun Ey Muhammed, onların sözü seni üzmesin. Gerçekten biz onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da biliriz. Avalem yaral insanu min hu İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi ki, o hemen Apaçık bir hasım kesildi. Ve ve nsiy "Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi ve dedi ki, bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa yaratan diriltecektir. O her çeşit yaratmayı hakkı bilir. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ Sizin için yemyeşil ağaçtan bir ateş yapan odur. Siz şimdi ondan yakıp duruyorsunuz. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir. İnnem emruhu izaa erade şeyen en yekul lehu kun fe yekun Bir şeyi dilediği zaman Allah'ın ona emri sadece ol demektir. O da hemen olu verir. Ve subhanal-lezî bi-yedihi melfûtu ve Her şeyin hükümrandığı elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Safat suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 182 ayettir. İlk ayette sıra sıra dizilen melekler anlamına gelen, Es-Saffat kelimesinden adını alan bu sureye, melekler üzerine bir yeminle başlanmaktadır. Cenab-ı Hak, bu ve benzeri surelere, kullarının dikkatini çekmek için, insanlarca önemli görülen bazı varlıklara, yemin ederek başlamaktadır. Sure içinde kıyamet ve ahiret olaylarından, Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yunus peygamberlerden söz edilmekte. Allah'ın yüceliği dile getirilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim ves saf fati saf f Fataliyat zikra. İnnah ilah kumla waheed. Saflar halinde dizilen, bağırıp süren, vahi ve zikri getirip okuyan melekleri andolsun ki sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahdır. Rabbu <gülüyor> al-sembaati ve al ve ma binehuma ve Rabbu al Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir. İnna zayyan al-asma adunya bi zinatin al-kawakib, min kulli shaytani mard. Gerçekten biz en yakın göğü bir zinetle. Yıldızlarla süsledik. Onu itaatten çıkan her şeytandan korumak için donattık. La ve min kulli janib, Onlar meleklerin yüce topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan çıkarılıp atılırlar. Oradan uzaklaştırılırlar. Onlar için sürekli bir azap vardır. İlla men khatifel Ancak onlardan bir söz kapan olursa, onu da delip geçecek bir alev izler ve yok eder. Festeftihim ehum halqan emmen اِنَّا خَلَقَنَاهُمْ مِنْ Ey Muhammed! Şimdi sen onlara sor. Onların yaratılışı mı daha zor, yoksa bizim yarattıklarımızın yaratılışı mı? Gerçekten biz onları yapışkan, cıvık bir çamurdan yarattık. بَالْعَجِبَتَ <gülüyor> وَيَسْخَرُونَ Videoda ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ izniyle birbirlerine آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ Hayır, sen bu yaratılışa hayran kaldın. Onlarsa seninle alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Bir mucize gördükleri zaman da onu alay konusu ediyorlar. Onlar... Bu ancak apaçık bir büyüdür. Biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman gerçekten biz ve önceden gelip geçen babalarımız tekrar diriltilecek miyiz dediler. ne'am <Sessizlik> ve Sendeki evet. Hem de siz hor ve hakir kimseler olarak diriltileceksiniz. فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْضُرُونَ ve يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ İşte o iş sadece korkunç bir gürültüden ibarettir. Arkasından hemen onlar diriltilmiş olarak bakarlar ve eyvah bize! Bugün ceza günüdür derler. Hâzâ yevmul fâslîllezî kuntum bihî Onlara işte bu sizin yalanlamakta olduğunuz kesin hüküm günüdür denir. Mühşurul lezîne ve ve Min دُونِ اللّٰهِ فَهْدُوهُمْ اِلَى صِرَاطِ الْجَح۪يمِ وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ Allah meleklere şöyle emreder. Zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıklarını toplayın. Onları cehennem yoluna götürün ve kendilerini durdurun. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Malakum la tenacron, Kafirlere, size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz denir. Hayır, onlar bugün teslim olmuşlardır. وَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا Birbirlerine dönüp sorarlar ve çekişirler. Bir kısmı siz bize sağdan güvendiğimiz taraftan gelip bizi şaşırttınız derler. قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مؤمنين. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَل كُنتُمْ قَوْمًا طَغِينَ بِحَقٍّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إنا لذائقون. Diğerleri de onlara şöyle derler. Hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde zorlayıcı bir gücümüz yoktu. Bilakis siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin azap sözü bize hak oldu. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet biz sizi azdırdık çünkü biz azgın kimselerdik ve innahum yawma idzin fi'l azabi mushtarikun inna kadhalika naf'alu bil اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ Artık o gün hepsi de azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yapacağız. Çünkü kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dendiği zaman inanmayıp, büyüklük taslıyorlardı. Ve يقولون اإن ما لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ve جاء Biz deli bir şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz diyorlardı. Hayır o şair de değildi, Mecnun da. O hakkı getirmiş ve bütün peygamberleri doğrulamıştı. ''İnneküm lezâikul azâbil elim ve mâ tujezavne illâ mâ kuntum te'melûn, illâ ibâdallâhil muhlasîn.'' Gerçekten siz o acı azabı mutlaka tadacaksınız. Siz yalnız yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Hulâ'ike lehum rizkum fawakihu Fewâki huvehum Fî cennâtin ne'îm, alâ İşte onlar için bilinen bir rızık, çeşitli meyveler vardır. Nimetlerle dolu cennetlerde kendilerine ikram edilir. Onlar karşılıklı olarak tahtlar üzerinde otururlar. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَعِينَ Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş ve içenlere lezzet veren bembeyaz kadehler dolaştırılır. لَا فيها قول ولا هم عنها Onda bir sersemletme yoktur. Onlar onu içmekte sarhoş da olmazlar. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ اُتَّرْفِعِينَ فَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ <مَكْنُون> Yanlarında bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş, iri gözlü huriler vardır. Sanki onlar saklanmış bir yumurta gibi bembeyazdırlar. فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ Cennetlikler birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki: Benim dünyada bir arkadaşım vardı. Yaqoolu a inna kal min al-musaddiqin, a ida mitna wa kunnatu rabu Bana ''Gerçekten sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin? Biz ölüp de toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman, gerçekten cezalandırılacak mıyız?'' derdi. ''Kâle hel cehîm, Konuşan yanındakilere acaba siz şimdi onun halini biliyor musunuz der. Sonra bakar ve onun cehennemin ortasında görür. قَالَتَ اللَّهُ إِنْ كِتَلَتُ الرَّدِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ نَحْنُ İllemetetenel ulemennubi muadbi Ona der ki, Allah'a yemin ederim ki neredeyse beni de bu duruma düşürecektin. Eğer rabbimin nimeti olmasaydı şimdi ben de oraya getirilenlerden olurdum. Nasıl, biz ölecek değil miymişiz? Yalnızca birinci ölümümüzden başka bir şey yok muymuş. Bize azab edilmeyecek miymiş? <Sessiz> Şüphesiz ki bu büyük bir kurtuluş ve mutluluktur. İşte çalışanlar bu mutluluğun benzeri için çalışsınlar. İkram olarak bu mu daha hayırlıdır yoksa zakkum ağacı mı İnne cealnaha fitneten lizzalimin İnneha şeceretun tahrucu fi aslil cehim Bun'uha kenne ru'usüş şaatin فَاِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِعُونَ مِنْهَا Gerçekten biz zakkum ağacını, zalimler için bir imtihan vesilesi kıldık. O cehennemin dibinde bitip çıkan bir ağaçtır. Onun tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Kafirler ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır. ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا Sonra onların gerçekten bunun üzerine kaynar su karışmış bir de içecekleri vardır. ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَا اِلَى Sonra onların dönüşü yine cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular ve kendileri de Onların izleri üzerinde koşuşuyorlardı. وَلَقَدَ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْتَرُ الْاَوَّلِينَ وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ مُنْذِر۪ينَ فَانْضُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ İLLÂ İBÂDELLÂHİL MUHLASİN Ant ki onlardan önce eski kavimlerin çoğu da sapmıştı. Biz onlara da uyarıcı peygamberler göndermiştik. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin sonu nasıl oldu bir bak. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Onlar helak olmadılar. Ve lacadena Andolsun ki Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz de onu ne güzel kabul etmiştik. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي fil سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ Biz sadece onun soyunu kıyamete kadar baki kıldık. Sonradan gelenler arasında Nuh için iyi bir isim bıraktık. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. İnna kezalike necezil muhsinin. İnnehu min ibâdina'l mu'min. Thumme egrakana'l âkharîn. Biz gerçekten iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mü'min kullarımızlandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk Ve inn min şi'atihi le İbrahim İz câe rabbehu bi kalbin selim İz qâle li ebihi ve qawmihi mâzâ فَاِفْكَنْ آلِهَةً دُونَ اللّٰهِ تُر۪يدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Şüphesiz ki İbrahim de onun milletindendi. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Babasına ve kamine şöyle demişti. Siz neye tapıyorsunuz? Bir takım uydurma yalanlar için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir? فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي الْمُّجُومِ فَقَالَ اِنِّي سَقِيمِ فَتَوَلَّوْ عَنْهُمُ دَبِر۪ينَ ''Ferâgâ ilâ İbrahim yıldızlara bir kere baktı ve ''Ben gerçekten hastayım.'' dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. O da gizlice, Onların ilahlarına gitti ve Yemek yemiyor musunuz? Size ne oldu da konuşmuyorsunuz? dedi. aleyhim bil yemin Gizlice üzerlerine varıp sağ eliyle bir darbe indirdi. Kavmi putları kırılmış görünce koşarak ona geldiler. Ale te'budun ma Vallahu İbrahim onlara: Siz elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır dedi. Zâlu benû lehû bünyânen fe elquuhu fil cahîm. Fe erâdû bihî kayden fe cealnâhumul onun için bir bina yapın ve onu orada ateşe atın dediler. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları alçak düşürdük. وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَاهْبِينَ رَبِّ هَبَل۪ي مِنَ الصَّالِح۪ينَ İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir çocuk ihsan et dedi. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى o aleya ebet ifal Biz de onu yumuşak huylu bir erkek çocukla müjdeledik. Çocuk onun yanında koşup yürüyecek çağa gelince İbrahim oğluna Yavrucuğum ben rüyamda gerçekten seni boğazladığımı görüyorum. Düşün bak sen ne dersin dedi. Oğlu İsmail de babacığım sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. <gülüyor> Nihayet ikisi de Allah'ın emrine teslim olup İbrahim onu kesmek için yüzüstü yatırdı. وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاه۪يمِ قَدَ صَدَّقَتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ Biz ona şöyle nida ettik. Ey İbrahim sen gerçekten rüyanı doğruladın. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız. ''İnne hâzâ lehuvel belâul mubîn ve fadaynâhu bi zibh'in azîm ve teraknâ aleyhi fil âhirîn. Selamun ala İbrahim. Bu gerçekten apaçık bir imtihandı. Biz ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Sonradan gelenler arasında onun için iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam olsun. Kedalike necezil muhsinin ve <gülüyor> İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Gerçekten o bizim mümin kullarımızlandı. Biz İbrahim'e salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı da müjdeledik. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنُوا Biz ona da, İshak'a da bereketler verdik. Onların soyundan iyiler de var, kendi nefsine apaçık zulmeden de. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ ki biz Musa'ya ve Harun'a da ihsanda bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Biz kendilerine yardım ettik de galip geneler onlar oldular. Ve aleti nahum el Kitab el Mustabin, ve hediyini nahum el ve terakna alayhi fil Akhirin, salamun ala Musa ve Harun. Biz onların ikisine hükümleri açıklayan kitabı, Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında onlar için iyi bir isim bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. İnnâ kezâlike muhsinin. muhsinîn İnnehumâ min ibâdinel mu'minin. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Onların ikisi de gerçekten bizim mümin kullarımızlandı. وَإِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ Eteda'un ba'lan ve tazerun ahsanal halikin Allah rabbukum ve rabb Şüphesiz ki İlyas da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kavmine şöyle demişti. Siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Sizin de önceki babalarınızın da Rabbi ve yaratıcıların en güzeli olan Allah'ı bırakıyorsunuz da Baal denen putamı tapıyorsunuz. فَكَذَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ fil الْآخِرِينَ Kavmi onu yalanladı. Bu bakımdan onlar cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları hariç. Sonradan gelenler arasında biz onun içinde güzel bir isim bıraktık. Selamun ala ilyasin İnnâke zâdike Muhsinin. muhsinîn İ Nehu Minbedin el mumini selam olsun. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gerçekten bizim mümin kullarımızlandı. Va inlu bollemin elmur selin İnecenehu ve ehlehu ecma'in illa acuzen fil ghabirin thumme demmernel şüphesiz ki Lut da gönderilen peygamberlerdendi hani biz onu ve bütün ailesini kurtarmıştık ancak eşi olan yaşlı bir kadını geride kalanlar arasında bıraktık sonra diğerlerini helak ettik ve innakum latemurrûne aleihim musbihîn ve bil-leyl efelâ ta'kilûn şüphesiz ki siz sabahleyin ve geceliğin onların üzerinden geçip gidiyorsunuz hala akıldanmayacak mısınız وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْرُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْحُوتُ وَهُوَ Şüphesiz ki Yunus'la gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü bir gemiye binmişti. Gemidekilerle kuraya katıldı. Ama kaybedenlerden oldu. Böylece kınanmış bir haldeyken onu balık yuttu. ''Feleulâ ennehu kâne minel musebbihîn'' لَلَبِثَ <gülüyor> ف۪ي Eğer o Allah'ı çokça tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَق۪يمِ ve abetnâ alâyhi şârâ temiyyatîn ve arsalnâhu ilâ mîât alfin âw yazîdun fâamanu fâmât taânahum ilâhiin nihayet biz onu hasta bir halde ağaçsız açık bir sahile attık. Onun üzerine gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Biz onu yüz bin veya daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet ona iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar yaşatıp geçindirdik. فَاستَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ اَمْ خَلَقَنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا Ey Muhammed! Sen onlara sor. Kız çocukları senin Rabbinin de, erkek çocuklar onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da onlar şahit miydiler? اَلَا اِنَّهُمْ مِنْ Laholun, Valed Allah ve innəmləkazibun. Açvaf albanatı albanin. İyi bilin ki, onlar uydurdukları iftiralarından dolayı Allah doğurdu diyorlar. Şüphesiz ki, onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları seçip olanlara tercih mi etmiş